1017, numaralı konu, Hazreti Ali'nin, Ebu Derda ve İbni Mesudun şehadet kelimesinin fazileti hakkındaki sözleri, evet, insanların en iyisi ve Allah'ı en iyi tanıyanı, La ilahe İllallah diyenleri en çok seven ve onlara en fazla saygı gösterendir.